Bu ilimlerle pek ilgisi var. ama var da şey yazıyor kendisi nedere? Fetva. fetva veriyor. Petva, bu ilimlerin bilmesine fetva bilir mi? Bilir. Ama o yolcu değil. Onları git geçmiş. ispati olduğunu belirtiyorlar. Ve müteakiben didara, sevgilinin yüzüne aşkın derin Hicranı içinde dertlenen, çırpınan bizim aç dersimize Ebu Hanife ve Şafii bir şey demedi. Biz sevginin yüzünü görmek derdindeyiz. Onu görmek istiyoruz. Fakat ne İmam-ı Şafii ne de İmam-ı bunlar bize bir nevi bir şey göstermediler. Bunları bilmekle oraya varılmaz ama oraya varmışlığında bu yoldan geçmek lazım. Bu yolu yapacaksın, bitecekse öbürle başlayacaksın. Bu yol içinde işte kaldı mı geçiyor, o, o, Oraya varamazlar. Şimdi başka bir mevzu var. İbni Rüşt'ün din ve akıl meseleleri üzerinde bir tahlil, bir araştırma. İbni i Rüş biliyorsunuz akıl adını. Her şeye akılla var olur. Dünya hayatı için böyle. Aklı maaş için böyle. Dünya hayatı için böyle. Ama diğer hayatı da bunların bir dileği yok. Bu meselede biz yine İbni i Rüş'ün istifade ederek din ve akıl üzerinde kelamcıların görüşüyle tasavvuf arasında bir mukayese yapmaya çalışalım. Konuştuk gibi kolay bir yol değil. Çok yapıyorum. çok ince. Kelam daha evvel gördük. Tasavvufla felsefe arasındaki köprü. İslami bir görüşlü. İlmi Kemal'deki kelam. Şimdi eserin ön sözünden İbn-i bu mesele üzerindeki mütealaları görüşleri şöyledir. İslam dininde ilim ile din, din arasında bir taarruz olmadığından bu taarruz kelimesi biraz acayip kaçmış. Bir saldırı, birbirlerine saldırı yok. Yani şu, şu da İslam dininde ilim ile din arasında bir birbirine saldırı yok. Bilhassa İslam ilmin öğrenmesini ister. İlim, erkek, kadın, herkese farzdır. Örneceksin. Ben, ben erkeğim, kadınım, öğrenen falan gibi bir mesele yok. Herkes ilmi öğrenmeye mecbur farzdır diyorlar. Müslüman olmayan milletler arasındaki ilmi ve felsefi Hareketlerden müstahaneye kılınmamalıdır. Onlardan ayrı kalınmamalıdır. Yani İslamlarla diğer dinler arasındaki mülakaçalardan ayrı kalmamak lazım. O münakaşalara katılmak. Onu da öğren, bunu da öğren. Öl öğrenmek de ondan olacak bir isim. Bir dakika sen o zaman inançlar daha sağ sağlamışır, daha güzelleşir. Bunlardan ayrı kalmamak lazımdır. İslam dinine göre akıl ile nakil arasında taarruz olmaz. Yani bir saldırı, bir münakaşı olamaz. Çünkü efendim, akıl da şimdi bizim kıldığımız namaz akıl mı? Hayır. Nakilden. Nakilden. Peygamberlerimizin gördüğümüz neyse öyle akıl bir namaz kılmıyoruz. Sadece namaz akıl dar bir şey Gönlü gönlüne namazı kılık kılacaksın. Gönlüne namazı Allah'ın kapısı gönlüdür. Akıla Allah varamazsın. Namaza o işi de namazda nakildir. Hatta Peygamber Efendimiz de namazın nakilden öğrenmiştir. Hadi diye 3-4 gün kendi namaz kıldırılmıştı. Bütün namazları ayet tek tek tek tek tek ona kıldırılmıştı. Demek o da namazını nakille aldı Hazreti Cebrail'den. Görekli aldığı bize gösterdi. Bir, namazı Hazreti Peygamber Efendimiz kendi başına kapmadı ki. Kendisi bazı yani kendisi onu icat e, etmedi ki. Hazreti Cebrail gösterdi ona da. Onun da namazını nasıl kılacağını Hazreti Cebrail'e gösterdi. 3-4 gün geldi gösterdi ona. Her namazı ayrı tekrar tekrar, tekrar gösterdi. Kur'an-ı Kerim'de her sene <gülüyor> Ramazan ayında geldi başlangıçta okuttu, bir sene içi çift çift okutmuş galiba. Vefat sene Çift okutmuş, her sene geldi Kuranı o günkü işe göre, miktarı ve sırasına göre, çünkü sıra her zaman değişti, sayı da her zaman değişti, o günkü şekline göre tekrar okudular birbirlerini birbirine anlattılar. Şimdi, akılla ile nakil bir e, şey yoktur. Yani bir, bir fark, e, harp, darp, ayrılık yoktur. Gördüğümüz aynen, Peygamber hepimiz bize gösterdiğini aynen yapıyoruz, nakil görüyoruz. Nakil akla muaruz görünse de, nakil akla ters aksi görünse de, akıl esas tutulur nakil akla gireceği olunur. Yani eğer iki saatten bir münakaşa varsa, ayrılık varsa aklı diyor öne alın. Çünkü nakil insan görmeyebilir. Unutabilir ama akıl unutmaz. Ben bir kere yazmışımdır. Unutmaz. Aklı zaten Hazreti Peygamber'e Peygamber öyle, öyle söylemiştir. Zaten bir, birisiyle şey konuşuyor da eğer bir mesele karşısında Kur'an size cevap veremezse benim hadislerim cevap veremezse alim insanları da yani ordayı bulamazsa alim insan sana aklı mi? kendi aklına bakabilir. Aklınla düşün. En son çare o. Kendi aklını kullanacaksın. Yani herkesin aklını yaptığı bir şeydir sorarsın, soruşturursun. Bir sonuç çıkmazsa kendi bildiğin yaparsın. Düşünürsün, yol indir dersin, yaparsın. Çok olur mu bu şeyler insan hayatında. Kur'an-ı Kerim daima muhataplarının karşısında olanların akıl ve keşkür kabiliyetlerine hitap etmiştir. Akıl Teşekkürde eee zikir. Bak yani inşallah hatıra getirme, bir şey konuşmaz zikretme bir şey. Evet. Eee çözemeyeceğim bir şey ya akılda meğerse konuşarak da zikir Onun vesaire onu bilenlere sahip öğreneceksin. Bu bunu Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim daima muhataplarının akıl ve tezekkür kabiliyetlerine göre kitap etmiştir. Görülür ki İbn-i Rüşd akla en yüksek kıymeti vermektedir. O filozof. Dinler bir adam ama aklı ön, ön plan almış. Ve ilim ile din arasında derin bir iktisal birleşme olduğu kanaatın nedir? Yani, i̇lim ile din iş işe. Diyoruz doğrudur ama dini bir başka tar tarafı daha var ilahçı var diyor başka kanaatin diye benim ilk ilk okuduğum kitapta ilim din ilim din ve Kur'an kahve böyle bir kitaptı ilim eden işi onu kütüde onu bir yaşlanmaya ben böyle gittim işe. Ankara Diyan İşleri Başkanlığı var, karşısında karşısındaydı o zaman. Gittim, kitap açıp, genç bir kız karşıma çıktı. Niye söylüyorsunuz? Dedim, bana öyle kitap verin ki, dedim. içimden abdest namazı olmasın dedim. Şimdi abdest namazı olmasın, bana böyle bir kitap verin dedim. Şaşırdı kız yaz. Oradan işte, sordu bana kendisi anlattı. Ankara, şey şeyden mezunmuş, mülayete mezunmuş. Sonra bir de aklına gelmiş gibi, dedim size bir kitap getirdim dedi, gitti, bir, e, e, e, e, de hakim, Bak, o kitap beden durur, kavun içi renkte, kapattı bir kağıt, kapattı bir kitap, din, imam Kur'an, ilim, din ve Kur'an öyle bir şey, aldım, aldım, okudum, e, hakikaten yani inançlarımda bir gerçeklik oldu benim. <gülüyor> bir takım şeylere hoş verdim, kibini kabul ettim böyle bir şey. Oku, oku, o kitapı ilk okuduğum okudum. Ilk, i̇lk okudum. Tasavvur kitapı. Sonra o adam hakkında, o ha, ha, hakim hakkında bir bilgi topladım. Ee, bir taraka o, o, o, o, o şakir tarakatı mensup yani birisiymiş. İlk okuduğum kitap o oldu. Niye sert? Bu yüksek filozof sert ettiği, anlattığı bu mütalalları ile ilmi kelamın veçesinde kuvvetli bir değişiklik yapmıştır. Demek ki İbn-i ilmi kelamı gaziyede akla doğru meylettirmiş. O da lazım. Bir, bir yerde o da lazım. Halbuki ilmi kelam yukarıda saydığımız birçok meselelerde kanunu kanunu İslam'a tabi olaraktan felsefeden ayrılıyordu. Halbuki bizim tasavvuklara da ilmi kelam onun dediği gibi ilme değil de daha ziyade meydana meyrediyor bizimkilere göre de. O İbn-i Rüşt birleştiriyordu. İbn-i Rüşt kelamı ilimle birleştiriyor. Ehli tasavvukta da ilim kelama e, İslam'la bir e, İslam'la bir ilanca bir imanla birleştiriyordu. Her iki köprü ya birisi köprüyi bir kendi adına kullanıyor öbür de kendi adına kullanıyor ve diğer Karp milletlerinin felsefesinden istifade olmasını istiyor. İbn Rushd Karp felsefesini saten, Abbası e, şey, ne diyor? zamanında Karp klasikleri e, Arapçaya çok geniş ölçüde öyle tercüme edilmiştir. E, o zaman burada başlıyor aslında. Sonra i̇bn bu şeriatlar hak ise ve hakka taalluku manifesi müeddi bulunan nazara davet etmekte ise biz Müslümanlar biliriz ki nazarı burhani şeriatın tebriyatına muhalefetle müstesim bulunamaz. Bu kadıma karşı bir yap. Şimdi daha sonra i̇bn şöyle diyor. Bu şeriatlar, İslam denir, İslam denir şeriatları, hak ise, hakka, tealluku, marifeti, mühittiye bakalım, mühittiye, mühittiye, mühittiyeden, olur muyuz mühittiyi? Mühittiye, eda eden, teydi eden, mesela namaz kılanı, bu şeriatları, hak, Allah'a ait olanları ne e, bilen diye nazarı davet etmekte ise de biz Müslümanlar biliriz ki nazarı burhan işi işaretten cebrende maalebi müstezim Müslüman yani e, o e, şey diyor ki <gülüyor> İbnü Rüş bu şeye diyor hadise ama şey de, Eee diyor. Nazare alın fakat Müslüman verir ki sen bu nazarı, görüşü şeriatın tebliğinde muhalefet et 1600'le sen ee, şu bir bir birine bakayım neydi? dedi Gerektiren sen bu gerektiren şartları bulamaz isen ne yaparsın? Yani çünkü hak hakka karşı düşmez. Allah Hakk'a olan fikirlerine bir tane onlara karşı gelir çünkü kendi emridir. Hak hakka karşı, hakkı emredeni, hak çift kaynıyor o Allah hak Hakka konş hakkımız falan var ya Allah hakkı karşı mıdır? kelimeye bilinir mi? mi? Mesela, hak, çipka, Allah. Öbette hakkımız, hukukumuz. Hak, hakka karşı düşmez. Allah hakkı reddetmez. Ancak şeriatla Burhan'ın, Burhan da gösteren e, e, e, çok şey haller böyle, Allah'ın e, üstü Burhan. Ama buradaki banyo bu mu? Bakalım bir. Nerede? Burhan. Bir ispat. Ee, diğer sufi tarikatlarda olan suhaler gösterirler. Bunlara Burhan der. Mesela kısmı şişi Şiş sokar. Göğüste şişi sokar. Kalbinden geçer kalp. Duvar staplar arada da orada buna Bunlar Burhan. Şişi çıkarttığın zaman da kan da görülmez. Şöyle yani bir süre bir videolar. Süre. İçeri de bunlar. Burhanlar. Burada da delil olarak gösteriliyor. Doğrudur. Hak, hakka karşı düşmez. Ancak şeriatla Burhan'ın delillerin arasındaki Adem'i tevaffuk birbirine birleşmeli, bitişmeli olduğu zaman tevil yoluna gidilir. Ancak diyorum, buradaki delillerle şeyler ters olursa birbirine ters düşerlerse bu zemlerde hangisi akla yakınsa o yola gidilir, tevil yolu. Ancak tevilin de çok büyüğü de e, güzel bir şey değildir. İnsan saçma saçmalıklara karışabilir. Az bir tevilde Hangisi daha doğruysa, aklın hangisine yapıyorsa onu kabul etmek lazımdır. Burada kısa bir izahı var. Yani İbn-i Rüşd, ayet-i celilinin zahir manasında, şeriatla Burhan arasında bir adami teaffuk, yani bir birleşmemezlik aynı şey görülmezse, tevil yoluyla akla uygun şekle getirilir. Fakat bu tevhidin ancak ilimde ilgüsü olanlara yani ilim adamlarına münhasır kalması şartı ve herkesin buna selaheti yoktur demektedir. Demek ki tevhidi ancak tevhid yapabilecek bir ilmi kabiliyeti olanlar tarafından yapılması lazımdır. Yoksa bu baktaydı ilmi kariyeri olmayanların tevhid yoluna sapması lazım. Tevhid o, onun manasını biraz açmak, aşmak, belki biraz zıt manada olacak ama onu biraz daha genişecekler, fakat bunu da e, onu bilenlerin yapması lazımdır. Ben tebliğ ediyorum diyerekten başka şeyler söylersem o da olmaz, herkesi yanıltabilir. O, o ilme eğer sahipse, eğer şeriatla deliller, yani öyle bir eğer birbirine çatışıyorsa, ancak bu işi bilenler tarafından biraz tebih, mana genişliği yükleterek akıl yönüne girilir diyor. Herkes bunu yapamaz. Ancak alim olanlar yapabilir manasında. Böyle kıta var mı soracağız? Yukarıda karşı olan buradasa satya açmışlar. Görüyor ki İbnü Rüşde göre dinim ve onun mihveri, üzerinde mihver, eksen biliyorsunuz. İbnü Rüşte göre dinim ve onun mihveri olan aklın halletmeyeceği mesele yoktur. Aklı burada eksen oluyor. İmri onu etapına döndürüyor. Yani. İlim akla tabidir derken bir şey. İlimi rüştün din mevhumunda ve bir hasta şeriatla ilmin terifi yolunda serbest ve tepekte malik olduğu anlaşılmaktadır. Düşün taşının ilmi şeriata uydurun. Ancak yukarıda dediğimiz gibi mutasavver ve bir hasla mevlana'yı aklı cüz'ünün bunu halledemeyeceğini batılı meselelerin ancak ilmiyle, dünle yani Allah ilmiyle idrak olacağını ileri sürmüşlerdi. Çünkü burada aklı aşın tarifi tarihi nazarı kafi değildir. Çünkü aklı maş dünya aklı. Dünya aklının bu tarihi nazarı kafi değildir. tarih nazar dedi görüp de yapmak. Bunu kavramaya kafi değildir diye bak. Demek ki akli, tarih nazar bu akıldan da daha öte, daha ileride görünüyor. Alemin hudusu, bunu verebilmem için bunu okum olacağız. 5 sonunda bitiririz. Kudus sonradan olmuş, meden gelmiş Kudus olmak, meydana gelmek demektir ve Kudem, Kudem de eskilik. Evet budur, sonradan peyde olmak. Bu bahise mehazımız, kaynağımız yine Nevzat Ayazdoğan'ın İbn-i Rüştü'nün felsefesi kitabıdır. Kitabın 10 sözünden sonraki basılırken başlıklı yazının 18. 18. Sayf 18. sayfasında İslam ansiklifesinden alındığı bildirilen şu satırlar vardır. G Güreklere göre. Gürekler, Yunanlılar. Güreğe anam asılması ne diyorsa hırsızdır. Bir kürek alim bu 20. Baş, aslında başlarında Fransız Dil Akademisi'ne milyarlar yatırmış kürek kelimesinin manasını değiştirin. Güney hırsız ya, hırsız haydut bu kelimenin manası atın deden Fransız ilim adamları, namus adamları. Ucak milyar trilyonlar versem bu, bu kelime değişmez. Greklere göre alem tanrılar gibi tanrılardı. O tanrıları var. Bizim tanrılarımız var. Tanrılar gibi e ezelidir. Yani nasıl tanrılar ezeli ise efendim alemde kainatı ölü ona gibi ezeli yani yaratılmamış vardır, kendinden vardır. Tanrı alemin Yaratıcısı değil. Onlara göre. Bireklere giren. Yaratıcı değil. Yalnız ona nizam verenler. Yani kendi kendine olmuş bir aleme yalnız işte yaratıyor da ona bir nizam veriyor. Sen hastasın, sen burası doğrusu, burası yanlışı gibi bir şeyler. Bireklere göre tabiatta akli bir nizam var tabiatı, kainatı bir akıl meydana getirmiş o, o o nizamla yürütülüyor yönenlere göre başka bir tabirle alem makuldür alem akıl bir yerde alem aklıyla biliyor halbuki sami dinlere göre yani Orta Doğu dinlerine göre de aziyette Samişer'e yani Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık Hristiyanlık alem yoktan var olmuştur. Allah kendisi söylüyor zaten. Yoktan var dedim. Allah bu alemin yaratıcısıdır. Hadiseler mutlak nizama değil Allah'ın iradesine tabidir gibi şeyler ve bunları biz tabi seye verdin sadece demişiz. İslam demişiz. bu iki zıt doktrini, bu iki zıt fikri uzlaştırma'nın birbirine yaklaştıran borçlan içinde dediler. Kelamcılardan Gazali ee, Gazali kelamcı ama tasavvuf yönünden yani köprüsünün tasavvuf e, aya dipdirüş bakıl ayağı bu da tasavvuf ayağı. Lüş, ayar, da, e, tasavvuf Gazali din yolunu tutmuş, filozofya ise Grek bir tep fikirlerinden Bu filozoflardan Farabi ve e, e, e, e, İbn Sina. Bunlar da aynı İbn-i gibi işin akıl tarafını tutmuşlardır. Yok, Farabi de büyük bir insandı, İbn-i doktor. Ama Farabi, filozof ve muskişiniz. Ut ve kanunu, kanunu Farabi'nin yaptığı söylenir. Farabi ve İbn-i Yusuf'un ebniyyatının sudur, yani ondan gelen tecelli naz nazariyesinden istifade ettikleri için iki zırh görüşün yaklaştırılmasına bir dereceye kadar imkan olmuş ve bu filozoflar bu yüzden ta tasavvuf mesleklerine yaklaşmışlardır. Her ne kadar aklı de sudur, su su meydana çıkış şey Allah tarafından yaratıldığını aldıkları terbiyor çünkü yaklaştığı için daha ziyade tasavvuf tarafını tutmuşlardır. Hakikaten İbn-i Sina ve e, Fahri abi, her ne kadar İbn-i Büyük sadıksa da hep tasavvuf tarafından sayılırlar bizde de. Ama tabii öbürküler gibi değil. Şimdi burada Sudur nazaniyesinden kısaca bahsedelim. Yani meydana gelişim Yunan'ın en büyük hakimi Eflatun'un kalıp misali nazariyesi vardır. Eflatun his ve şehadet. Şehadet görmek, görüş, şahit olmak. Aleminde gördüğümüz maddi şeyler gibi tasavvur ettiğimiz akli şeylerin de alemi ezelde Nesne. zamanı olmayan belki zamanlar Ezel de, hakiki bir numuneleri numune kendi benzerleri eşlere numuneleri vardır ki bu ayen sobet sabide sabit de bu olsa gerektir diyor kitap sahibi onlar sabit ve layetega tegayyerdir yani bir şeyin sabit olan hakikati vücudu alemi akıldandır. Yani bunların e, bizim burada hayal, hayal görüşüne bizim asıl binler, asıl şeylerimiz e, bazı gevalıklarımız belli bir yerdedir. Buna biz ayet-i ayetiz sahip ediyoruz. Biliyedir. Şeyde Öbür, öbür gün diyor. Ama e, nihayet ortada görünen bir şey yoksa da hep bunu akılda da farz ama aynı sahibelerin bir yerde, neresi sonrası orada akıllar saklanıyor. Yerde oradalar. Dünyadaki eşyaya, eşya onların bir gölgesi olup Ya bu dekratunda da var, bize de var. Onun bütün varlığın suretlerinin mahiyeti işte bu misaldir. Bütün bir dünyada olan, kâinatta olan ne varsa onların gölgedir, bunların asılları oradadır. oradadır. Biz onların burada bir numunesiyiz. Ee, şey olmuştu, madde madde alemine gelmiş bir göstericisiyiz. Bu misal yalnız tabi cinslere değil suni cinslerde de mevcuttur. Yani bütün sanat eserlerinin ebedi bir de vardır. Bu da sanat eseri dedikleri nelerdi? Dağlar, tepeler, denizler bunlar sanat eseridir. Hadi insanların yaptığında insan yaptığında söyle camiler, kiliseler, büyük büyük mabedlerdi belki orada da bize demişlerdi, Kabe, Kabe'nin içindeyse öyle demişler bize, bu Kabe, Kremet Koptu'nda asıl yerine gidecek, burası şöyle oluyor kaldıracak ve asıl yerine götürülecek demişlerdi kabe ve Mescid-i Harama, Mescid-i onu götürecek demişler. İşte ne o yani yeni yeni pilotizmin kurucusu piloton eflatunun bu misalini alemi makbul diye ifade ederek diyor ki yani akılca kabul edilmiş aklın kabul ettiği diyor ki her şey maliyeti iki yapılışı itibariyle makuldür. Akla, akla uygundur. Zira alemi akıldan, akıl aleminden sadır olmuştur, meydana gelmiştir. Şu halde bütün eşya o ezeli mahiyetin gölgeleri olunca, madem ki bütün kainat oradaki as, aslın gölgesi olunca da asla en mevcutturlar. Asla aynen tabaen aslı aynen he, mevcutturlar. Oradaki ne varsa burada da aynen onun benzeri vardır. Görülüyor ki yani aslı gibi vardır. Görülüyor ki Eflatun'un misal Pilatun'un alemi mahkul dedikleri buna Eflatun misal alemi diyor. Doğrudur. Platon'da da aklın kabul ettiği bir şeydir. Bu da doğrudur diyor. Dediği manyeti mütastavvini aklı kül dedikleri kudreti kudreti külliyeyi ezelliğedir. Bizim aklı kül dediğimiz aklı kül dediğimiz şey onların bu Platon'un asıl dedikleri şeydir diyor yani onlar da bu e, bu İslami işe yaklaşmışlar görüşe yaklaşıma da olmuşlar bile ezvedendir Nitekim Mervana dördüncü cilt mesafesinde küllü alem sureti akdi küles hadisinden de aynı şeyi söylüyor. Diyerek bütün birevenatın Akıtı külün sureti olduğu ifade etmeleri Platon'un iddiasına uygun düşmektedir. Yani burada Platon ve Platon Hazreti İmranların görüşüyle hemen hemen aynı. Kelimeler farklı ama görüş aynı. Bizi aynı sebepteiyoruz. Onlar işte şey alimin aslı diyor öbükte bu görüntü aynı plütomda bu görüntüde aynı ortadakinin buradaki şey dedik gölgesi dedi diyor hazreti pirde bunu şöyle şöyle söylemekle küllü alem Kül, küllü alem sureti, aklı küresi. Küllü alem, aynen aklı küllün kendisidir, suretidir. Demekten, de suretiyle birbirine eşit bir, bir, bir, bir diler. Benzemekte de demek ki şimdi bir şeyler var. Da, yani bundan şimdi, belki bu Platon'da o hani Gelip de peygamberliğine, yani, dilimiye peygamberler var ya, belki onlardan biridir. Teflat'ın da öyle. Belki onlardan biridir. Bilemeyiz. Ee, i̇şte vahdet mümküdü, onların da vahdeti şöyle sarayın. Şöyle sana verin, namaza gidelim. şimdi, görelim alemi icadı meselesine. kainatın meydana girişi. Mevlana mezhevisinin yine dördüncü cildinde hakkın cihanı icat etmesinden Zat-ı bir ziyadelik gelmemiştir. O şey ki evvel olmadı, şimdi de olmadı. Şimdi bunun Türkçesi şu. Hakkın İki icat etmesinden, dünyaya, yani kâinat meydana getirmesinden zatü sübhanesine kendi büyüklüğüne, Allah'ın büyüklüğüne bir ziyade fazlalık getirmemiştir diyor. O, gene o bir değişim olmadı. O şey ki evvel olmadı, şimdi olmadı. Şimdi o meydana gelen kâinat Zaten onun aklında vardı. Aklı külde bu alemin şekli şemali hepsi en en ince detaylarına kadar incelenmiş. Haritada gelmiş binin oldu, olmadı, paşe olmadı, her şey her taş yerli yerine konulmuş. Bütün alemi ne bir eksiklik var ne de bir fazlalık vardı. Hepsi yerli yerine konmuş. İnsan vücudunu düşünün bakalım akıl alacağı bir şey değil. İnsan mücudü, insan ilik yapılışı. Aklın sıfırını alacağı bir şey değil. Efendim. Diyor ki Allah bunu yapmak Allah ona, ona ne büyüklük gelmiştir ne de ondan bir küçük şey eksilmiştir. Zaten bu onun kendisinde mevcut vardı. Yaratacaktı ama bekliyordu. Ne zamanki gelmesini arz etti bir emirle onlar meydana çıktı. Kün emriyle onlar meydana çıktı ve bu da Allah'a bir yeni bir büyüklük kazandırmadı. O gene eski hayliyse orada. Ona bir büyüklükte kazandırmadı. Bu. Fazla kan kazandırmadı. Şimdi İsmail Rusii Ankara Hazretleri bu beydi şöyle teşbih ediyor. El an, halen alemde zahir olan eşya ezelde. Ezel'in bir rakamı yok. Sonsuz. İddi gibi Sonsuz. Hakkın vücudu ilmiyesinden mevcuttu. Bugünkü alemin planı en küçük yaparaktan kadar Allah'ın ilminde vardı. Yapacaktı. Meydan gerçekte anlacsak. Yap mesela yap bitirmiş bir yerde bekletiyor. Yani Allah bu canı icat eylemesi pardon. Allah'ın bu canı icat eylemesi ezelden mevcut olanın vücudu aynıine mertebesine getirilmesini ibarettir. Allah'ın aklındaki şey müdine bir ameşe Bugünkü aynı şekliydi. Orada vardı ve bir emirle bugünkü şeye getirdi. aynı alimi gömül alemi getirdi. Oradaki gizli olan şey aşağı çıktı. Mesela bu. Bunun için cihanın icadından hakkın zatına Allah'ın kendi zatına bir ziyadelik, bir fazlalık Yani Aynısı, hiç olmamış gibi eğer bu cihan ezelde mağdun olmasaydı, bu cihan ezelde eğer olmasaydı, yani Allah'ın fikrinde de olmasaydı, bakın doğru söylüyoruz. söylüyoruz? Maldun nerede? Mevcut. Mevcut olmayan. Yok. Bu bu cihanın yapısı var. Eski Allah'ın zihninde olmasaydı diyor. Ve Evvel de olmayan şey yeniden zuhure gelseydi, o vakit Hak zatına ziyade gelmesi düşünülebilirdi. Yani Allah o zaman bunu yeniden yapacak falan, efendim, yeni bir şey kazandıracak. O zaman bu evet Allah'a bir fazlalık geldi diyebilirdik ama bu zaten Allah'ın fikrinde vardı. Yani, Aynı insan gönlü bir bir gelmesi lazım de fukutut etmesi lazım de yaratılması lazım de o da bir emirle yaratıldı yani mevcut olan şey meydana çıkartıldı bankada trilyonların var bankada saklı gizliydi para ne çekti meydana koydu mesela bu zaten benim param vardı trilyonların vardı ama saklıydı çekti madde meydana çıkarttı. Ben gene yani neyse gene zenginleşmedim yani. Zaten zengin. Öyle <gülüyor> şey olursak. Lakin, iş böyle değildir. Bu eşya ayağın sabidinin hakislerinin ibaret olur. Mevcudiyetleri bir emri ayağın, yani emri itibaridir. Yani aynı sürede tekrarlayan bu ayağın sabidi lazımdı ve bir emriyle şu şey oldu birinde. Bunların mas masiva mertebesinde yani kainat görülebilir. Şey mertebesinde görünmeleri serabın rüyeti gibidir. Serap biliyorsunuz çöl çöllerde görünen hayal. çölde görünen hayal. Serap denesinde. Bir şey yok aslında. Şimdi bu da bütün Allah'ın muhafifinde olan şeylerin meydana görünmesi de rüyada gönen Serap gibidir. O da orada uvardı ama görünmüyordu. Şeraptı görünür oldu. Bugünkü dünyada ona da bir Serap gibidir. Aslında orada konuştuk oraya biz böyle o şerabı görüyoruz. Bu da gidecek daha sonra. Bu, bu, bu, bu alemden kalkacak serafı gibi bunu benzetiyorum hakikati emirde alemde hakkın zatından ve sıfatından gayri hiçbir şey yoktur evet hakikaten alemde hakkın zatından ve sıfatından gayri bir şey yoktur bu müterahadan serada anlaşıyor ki alem ezelidir ancak mahluk tabiri, eşyanın gayri sabit olan, suretine verilen bir tabirdir. Can mevcut olan eşyanın, başka bir şekline verilen, görünüş şekline verilen isimdir. Biz oradayken, burada yoktuk. Ne oldu? Oradaki, aslında buraya, at kalma edildi. Suret olarak ne oldu? Biz oradan buraya yani e, şey ruhun şey var var ya burada kuru alıp başka götürüyorlar. Yani. Onun gibi oradaki bir direktör bizim ortaya astımız buraya aktarıldı. Ama resim olarakta aktarıldı. Aslında biz yine oradayız. Buraya direktör şimik Aynen buraya nakde Fazlalık Fazla da pek yok değişen bir şey yok. Evet. Yani sureten Hakk'ın kendisini bildirmek için muhtelif tenezzüllerden sonra Allah la da bilinmiyor, görünmüyor. Ama o da kendini göstermek istiyor. Derece derece kendini indiriyor aşağıya. Yani tenezzül ediyor. Diyor ki <gülüyor> muhtelif tenezzüllerden, kendini bildirim muhtelif tenezzüllerden birçok aşağı indirmelerden, yani insan rücretini girecek şekillerden sonra alem-i şuurta görülen sıfatlar olur. Bu çokluk aleminde binlerce rengi büründü. Allah'ın oradaki sıfatları buraya görünür aynı zamanda, aynı bir sıfat binlerce şekli büründü. Hani şey, ete kemiğe büründü gönüse görünürde. Allah'ın sıfatları orada dünyaya, kainata nakledildi ve aynı sıfat bin bir parçaya ayrıldı. Görünüş şekli, mutev şekli de görünmeye başladı. Mesela o eee ak güneşi e, muhtelif tenzillerden sonra âlem-i şuhuda göndene sıfatları olup bu çokluk aleminde daha sonra binlerce renge büründü burada. tekten çoğula bir şey var. Tekten çoğula doğru bir. Allah'ın ve tek olan sıfatı burada çoğalıyor. İşte bizim mahluk ve muhtes dediğimiz belki bu olabilir. Bu tıpkı Kur'an kadimdir, ezelidir. Ancak onun lafzı ve lafzı meydana getiren harfleri mahluktur. Evet. Kur'an bir bütündür. Kur'an da mahluktur. Bu da yardımcıdır. Lafsi getiren harfleri mahluktur. Bu tıpkı Kur'an kadimdir, ezelidir. Ancak onun lafsi ve lafsi meydana getiren harfleri mahluktur. Mütalasına benzer ki bu lafız ezeli olan mananın suretidir. Burada Kur'an'da kadim o da Allah'ın şeyinde vardı. Yani yaratılan. Burada e, biz Kur'an sonradan nazre olduğu için indireceğiz. Kur'an yani biz Kur'an diyoruz, Yaratılmıştır diyoruz Kur'an'da. Ama buradaki şeyde diyor ki Kur'an kadimdir, özelidir diyor. Yaratılmadı, daha evvel vardı. Ama buraya harfi ile beraber yani harfleri mahluk da kendi kadimdir. Kur'an buraya kadimden harfler, ayetler teker teker teker nakledildi. Ve onlara mandık oldu. Kur'an kadim. Buradaki Ankara'nın mütalası bu. Bu birçok yerde Kur'an'ı e, ah, hadis olarak, yani yaratılmış olarak bildirilir. Burada da Ankara bir Kur'an kadimdi, eskiyen vardı, buraya nakledildi diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Meydan getiren harpleri mahluktur, mütalasına benzer ki bu ilafız, ezeli olan mananın suretidir. Demek ki <gülüyor> Kur'an da öbür tarafta kabim yapılmış yani ezelden var. Ayhan sabite buraya harplere nakledilir. <gülüyor> Diğeri ve Sırası geldiği şenak deniliyor. Burası bitti. Bir cihayet meselesi var ki onu daha sonra göreceğiz. Bir üç satır var, ondakilerin kitaptan ben bakarım. 43. saat babamız. Dedeciğim, şey, az önce söylemiştiniz ya, yani kainatın, e, cihanın icat edilmesi orada tabirle. E, yaraların Allah'ın büyüklüğüne herhangi bir büyüklük ilave etmez. Peki şöyle düşünebilir miyiz? Yaratılana onun büyüklüğünü fark etmesi şeklinde. E sen onun sedefler hissediyorsun burada. Sen bir büyük kur oraktan, oraktan yakayar ne oldu ne? E, ya ki yönettiğim biliyor musun? Çok çok çok çok, çok, çok, çok, çok, çok bilmiyorum. Hani şey anlamda ben sizden öyle hissettim de hani dediniz ya e, bankada benim paralarım vardı. E, zaten zengindim. Hani onu ortaya çıkar çıkarınca o zenginliğin farkına varılması. Yani farkına varamadım. Param onda sak bir var bankada gizli. Ama ben gene zengindim o zaman. E şimdi aldım parayı. Değişmiş bir, bir, bir, bir şey varken, yani, kursun kuru su kuru sen gelip para ne? Yani, Sizde de orada ya. Hiç yanımda değil. Benim sen bir şey. Değişmiş bir, bir, bir şey var mı? Size yok. Fakir size size fark ediyor. başka, başka. O sen gelin başka. E, onu on belki açar çıkartırsam görürsün. Ama çıkarması görünmesi kası yok Bu da ne aynı şey. Görünmesi. <gülüyor> e, bu misaf çok âyı bilgisayar ama yine yani anlaşılır mısın diye gittiler, bilmiyorsun. Orda <gülüyor> bunlar Allah'ın nezni zaten vardı, Allah bu zamanı düşünmüş. Neyse ben kainette böyle benden benim büyüktüğüm tek yumban anlaşılsın derdi. bu işin ince hesapların hesaplarını yapmış, kim bilir nefine zaman gidildi olarak çalışırsa. Yani Allah aklını esip de hadi ben yarattım demedi. Bunu kendisinde, o yüzden ince ince ince ince şey seçer gibi yaptı. Yani bir insan vücuduna düşmüyor. Aklı kacı aşki bir insan. Can yaşı düşkünü, Milyarlarca yıldız var.